Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz, ben Canan. Ben Deniz. Bugün stüdyomuzda Şiddetsiz İletişim Eğitmenlerinden Cudi Ruhan yine bizimle birlikte. Hoş geldin Cudi'ye. Hoş bulduk. Geçen program Judy ile konuşmaya başlamıştık ilk defa dinleyenler için Judy Saruhan Aile içi Şefkat adı altında ebeveynlere yönelik eğitimler sunuyor. Kendisi de iki çocuk annesi ve biz bu programda Judy ile birlikte Saygılı Anne Baba Saygılı Çocuk kitabının e, izinde ebeveynlik konuşuyoruz. Surahart ve Victoria Kindle Hudson'ın kitapları bu. Evet çocuklarla nasıl birlikte yaşayabiliriz anne baba olarak diye de konuşmuştuk değil mi geçen, geçen programda. Ve orada öyle bir yere geldik ki güven ne kadar önemli ailede. Yani evet. Güven olunca o korkulu çünkü hep bir korkuyoruz acaba ihtiyacımı karşılayabilecek miyim karşılayamayacak mıyım çocuk için de aynı şey geçerli. O verilen sözlere güven duymak. ...hani izin verdin, vermedin... Yani ...ve tutarlı olmak galiba önemli... ...yani bir şey konuşuyorsun... ...ve tutarlı olmayınca... ...çocuk bir dahaki sefere o şey... ...söz verdiği şeyi yapmaktan da vazgeçiyor... ...güven çok önemli dedik... ...hatta senin kızının da ...evimizdeki bu güven... ...bana çok iyi geliyor dediğini... ...hatırlıyorum geçen programda... ...buradan nasıl bu çatışmalar... ...aile içindeki çatışmalar... ...dinen çocuk... Yani hatırlıyorum bizde en büyük çatışma dokuzda yat. Hmm. <gülüyor> o hayır diyor ve yıllarca ben Mimoza'yı dokuzda yatırmaya çalıştım. Hem yani Gülüyorum şimdi neden acaba? <gülüyor> e çünkü sabahleyin uykusuz kalmasın, sağlıklı olsun. Yani benim orada ihtiyacım ona katkıda bulunmak. Ama çocuğa bayağı bir zorladığımı düşünüyorum şu anda. Hmm. Yani uyumadı çünkü hiçbir zaman dokuzda. Hmm. Evet, bu çok ebeveyn için değerli bir konu. Hakikaten bizim ebeveynin kaybı eğitimlerimizde de üçüncü modül olarak sunduğumuz direnci işbirliğini dönüştürmek konusu. Ve hakikaten yani biz orada katı kurallardan ziyade nasıl bağlantı içinde anlaşmalar yap yapabiliyoruz? Nasıl bir işbirliği? Ve kitaptan... Kitabı yeniden böyle tekrar baktığımda da işbirliği kelime çok hoşuma gitti. Birlik var o kelimenin içinde. Ve birçok ebeveyn birlik içinde yapmıyor. Kendinden karar veriyor. Dokuzda yatmalı. Ve ben ebeveyn olduğum için çocuk dinlemeli. Çocuk da beni saygı göstererek yatmalı falan gibi böyle bir takım şeyler oluyor. Yani ben haklıyım benim dediğim olur gibi bir şey değil mi o Deniz? Nasıl güç mü var orada? Gücü kullanıyor gene. Ee, ya şimdi ben biraz farklı bir şey sormak istiyorum size. Hı. Bütün bu söylediklerinize katılıyorum. Aynı zamanda bir ebeveyn hani içimdeki bir ebeveyn haliyle buluştuğumda e ne yapayım? Evet. Yani şimdi bu çocuğa hiç mi nasıl ne yapıp ne edeceğini söylemeyeceğim. Ben de bir anneyim ben de bir babayım diyen biri Çok olarak şey. dursam yanınızda da bana tabii ne ki, derdiniz Tabii ki bizim eğitimlerde de öyle bakıyoruz yani bir çocuk hayır dediğinde benim otomatik pilotum da ne yani ya uyacağım çocuk çocuğun istediğini vereceğim ya da benim dediğim olacak kayacağım sert ya her şeye okey diyen ya da sert olan aslında şiddetsiz iletişimini davet ettiği yer o değil çünkü o her iki davranışın içinde şey var, bedeli var. Asıl bağlantı kurmak istediğiniz yer, yani neden, hangi ihtiyaçtan ben bunu istiyorum ve çocuğum hangi ihtiyaçtan dolayı bana hayır diyor. Eğer ihtiyaç seviyesinde buluşabilirsek, o zaman başka çözümler bulmak, direncini hakikaten birlikte işin içinde yeni çözümler yaratabiliriz. Ve belki o anda, yatma zamanında, Çocuğun eğlenmeye, oyun, anne ile bağlantı ihtiyacı varsa belki başka bir şekilde yatağın içinde anne o bağlantıyı kurabilir. Ya da en azından onu görebilir ve diyebilir ki evet görüyorum senin için o çok önemli. Ve benim halim bu. Ben de çok yorgunum, kapasitem yok. Onun için ben de dinlenmek istiyorum. Ne yapabiliriz senin bağlantı, eğlence ihtiyacı için, benim dinlenme ihtiyacım için ne yapabiliriz? Çocuklar bu e, seviyede konuştuğumuzda hem hakikiliğimizi geçen hafta bahsettiğimiz, Hı. hakikiliğimizi ortaya koyduğumuzda birbirimizi anlayabiliriz Hı. ve o zaman esneyebiliriz. Çocuklar da çok yaratıcılar maşallah hemen kendileriyle örneklerle geliyorlar. Yani şimdi ben tekrar o kendi halime bağlandığım zaman bir, bir iki program önce denizde konuşmuştuk yani kendi ihtiyaçlarımızı karşılayalım ki çocuğa da bir halimiz kalsın değil mi enerjimiz kalsın diye yani genelde de 9'da yatırayım ki ben de rahat rahat 2-3 saat dinleneyim gibi bir şeyden esasında stratejim o olduğunu şimdi biraz daha fark ediyorum ben yani yatırayım ki ben dinleneyim onunla işbirliğine gitmediğimi görüyorum. Ee, biraz da böyle çaresiz bir yer yani ah evet ya nasıl şimdi bundan konuşacağım, bağlantı kuracağım yani orada sanki güç kullanmak daha kolaymış gibi yat, hı hı. ben anneyim, yat yatacaksın evet. demek daha sanki böyle kolay e, geldiğini şu anda hı hı. fark ettim ben de hı hı. evet, kültürel şartların altında öğrendiklerimiz de var, ya çocuk daha önemli kendimden vazgeçeyim, çocuğu bakmalıyım onun için kendime bakmaya belki yeri değil 18 sene bu çocuk büyüğüne kadar odam onda olacak o önemli ama dediğiniz gibi eğer, eğer ebeveyn olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamıyorsak depomuz dolu olmuyorsa nasıl yani bir akışı geçebileceğim o çocuğu tutabileceğim. Peki Judy, geçen programda da yavaşlamaktan söz ettin. Şimdi depo boşsa diyorsun. Bir de ebeveyn olarak, ben gerçekten Canlı'nın durumunu şimdi daha epey bir konuştuğumuz için biliyorum. Yani yorgun olan, hı hı. kendisi sıkıntılar içinde olan bir ebeveyn. Hı hı. Nasıl yavaşlayacak, nasıl dönecek, o depo nasıl dolacak? Hı hı. Sen nasıl yaptın? İlk önce hı. fark etmekle. Wow. Ben yorgunum. Bu depo boş. <gülüyor> <gülüyor> Ve hakikaten geçen sefer bahsettik ya Nelfotson no oyunundan, kartlarından. Bazen kartları alıyorum netleşmek için elime. Yani düşün 12 senedir şiddetsizleşimiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda bu değerli araç hala beni besliyor. Ay yorgunum, bitiyim Çocuğu böyle bağırmak istiyorum. Neden? Durup kartlara bakıp kartlar da kendimde netleşip ondan sonra ne yapabilirim? ...çok çeşitli şeyler var benim dünyamda, o ihtiyaçla bağlantı kurduğumda. Belki eşimden destek istemek, annemden destek istemek, arkadaşımdan destek istemek... ...ne bileyim kendime bu akşam daha erken yatmak istemek gibi, hamama gitmek gibi... ...yani bir çeşit şey isteyebilirim kendi ihtiyacımı anladıktan sonra harekete geçmek. Evet hamama gitmek hoş bulduk. <gülüyor> Birdenbire hop karşı tarafa açık radyonun karşısındaki hamama uçtum geldim tekrar. Evet yani bu seçim yapmak çocukla bağlantıyı kurmak ve işbirliği yapmak seçim diyoruz. Ama birinci seçimde yani genellikle otomatik yaptığımız ben haklıyım benim dediğim olsun da orada büyük bir direnç oluyor çocuk kesinlikle kabul etmiyor bazen de böyle görmezden geldiğimizde oluyor hmm. yani bir şeyler söylüyor sen yani etrafta öyle çok ee, görüyorum görmezden gelen bazen de yargıladığım zamanlarda orada çocuk neler yapıyor ve gayet rahat işte yemeğine devam ediyor veya diğer insanları çocuğun sesi acaba rahatsız ediyor mu etmiyor mu diyen böyle ebeveynler görüyorum şu anda onu birazcık daha anlıyorum yani görmezden gelmek de bir strateji herhalde değil mi? öyle hayatın devam edecek çünkü çaresiz orada böyle bir çaresizlik var Acaba diyorum o görmezden gelmenin ise birazcık kendi hakikiliğimizi kendi özenli dürüstlüğümüzü paylaşmaya bilmediğimiz için mi hı hı. böyle davranıyoruz? Hakikaten geçen programda biz kendimize hakiki miyiz? Kendimize dürüst müyüz ki o dürüstlüğü armağan gibi ortaya koyabiliyor muyuz? Yani ve bizim eğitimlerde hakikaten bu konuda direnci işbirliğe dönüştürmek konusunda birçok Ebeveyn şey fark ediyor. Wow. Ben çocuğuma hiç bu içimdeki olan bilgiyi önemli olan şeylere paylaşmıyorum. Söylemiyorum çünkü şeydeyim. Benim dediğimi yaptayım. Hiç böyle orada durup "Ah neden bu benim için önemli?" ve bu ilişkin içinde bir bilgi eksikliği. Bu bilgiye kendimi bildiğimde ve ortaya çocuğa gösterebildiğimde çocuk "Aa ah, okay annem" Ben yanlış veya kötü birisi olduğumdan değil, annem dinlenmek istediği için bunu istiyor benden. Annesini anlayabiliyor o zaman. Yani bu bilgiye ortaya koymak, çocuğun bizim istediklerimizle bağlantı kurmak demek. Çoğu zaman bu bilgiyi sunmuyoruz. Bu bilgiye sunalım. Yani şiddet iletişimin üç seçimi var kendine empatide olmak, kendini hakikaten dürüst olmak, bilmek senin için, kendin için ne önemli. Sonra o kökünden dışarıya çıkıyoruz yani başkasına empati vermek veyahut kendimizi ifade etmek. Ve bu bölümde bizim eğitimimizde hep oralarda dolaşıyoruz, bakıyoruz ya ben bu durumda çocuğu duyabiliyor muyum? Empatik bağ kurabiliyor muyum? mu anlamaya açık mıyım? Ve kendimde net miyim? Kendi ihtiyaçlarını net ortaya koyabiliyor muyum? Ve çoğu zaman bunlara ebeveynleri yapabildiğinde roleplay'lerde role play'lerde işte birlikte çalışmalarda büyük dönüşümler oluyor. Bazen gözyaşları dökülüyor. Birçoğu zaman sarılma ve birbirini anlamanın keyfiyle bitiyor bu çalışmaları. <gülüyor> evet, çok güzel ee, bu umut var. Ben de alan sondan Benim Hala Umudum Var'ı dinleyelim derim. <gülüyor> Hep beraber bir müzik arası. Benim Hala Umudum Var İsyan etsem de istediğim kadar İnat etsem bile bırakmazlar sahibim var Benim hala umudum var Seviyorlar bazen soruyorlar Hayran hayran seyret ister katıl ister vazgeç Güzel günler bizi bekler Eyvallah dersen olur biter Boyun büküp önünde Ağlasam sessizce, şu garip gönlüm affolur mu? Bu fırtına durulur mu, benden adam olur mu? Korkarım başka zararım dokunur mu? Elveda sana Yeter tamam Bitsin artık bu dram Bu foto roman Ham meyvayız hala Koparmışlar Dalımızdan Güzel günler Bizi bekler Eyvallah dersin Geçer gider Güzel günler Bizi bekler Eyvallah dersin Olur biter Bıraksam kendimi Şöyle oh ne rahat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 Bir Yaşam Dilişi de siz iletişim programında Canan'la birlikte Judy Saruhan'a ağırlıyoruz. Aile içi şefkat nasıl mümkün onu konuşuyoruz. Ee, şimdi Judy biraz önce sen konuşurken hani bu ıı, direnci işbirliğine dönüştürmekle ilgili eğitimlerden söz ederken benim de aklıma böyle çeşitli seminerlerime katılan ebeveynlerle çalışmalarım geldi ve gözümde böyle geçen hafta yaptığımız bir çalışma çok canlı bir katılımcım böyle çalışırken şeyi fark etti çocuğu için çok endişeleniyor ondan sonra ve böyle o endişeyle buluştuğunda aa bugüne ait değil bu endişe benim çocuğum bu kadar endişelenecek bir şartlar içinde değil Hani çocuğum için endişeleniyorum ama bir şey fazla burada. Hı hı. Ondan sonra onunla bağlantı kurduğunda aa bu benim çocukluğuma ait bir endişe. Ve ben çocuğuma kendi çocukluğumdaki korkumu yansıtıyorum. Gizem'le de buluştuğumuzda e, radyoda söylemişti. Hakikaten e, çocukla ilişkimizde bazen kendi çocukluğumuzdaki sıkıntılar falan da giriyor mu devreye? Hı hı. Sen de görüyor musun böyle şeyler? Hı hı. Evet. Yani eğitimlerimizde e, gene ebeveynler şey fark ediyorlar. Aa, bu bana ait değil aslında. Bu benim annemden duydum bir endişe. Hı. Veyahut öğretmenimden duydum bir şey. Onun için onlara fark edip, aa oradaki gene ihtiyaca gitmek ve o ilişki ...güncel olan ilişkinin içinde... ...destek olabiliyor... Evet, ...bu büyük güzel bir farkındalık... ...ayıp olur şey... ...mesela annemden gelen bir şey benim... Ee, ...şeyi hatırladım... bunları ...siz konuşurken... ...Muza yuvaya giderken... ...sabahları e, giyinmek istemiyordu... ...kilotlu çorap giymek istemiyordu... E, ...ve e, bayağı bir tartışmalarımız olurdu... E, ...sonunda bir gün ben pes ettim... ...o pijamasıyla e, götürdüm onu... Ve orada annemin e, yani bana e, şeysini hatırlıyorum yani hani böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Evet. <gülüyor> etraf ne der bu? Etraf ne der? Annemin etraf ne der? Ve o zaman fark ettim ki hakikaten yani çocuk istemiyor giyinmek e, ama gitmek de istiyor. Yani orada belli bir ortak bir şey hani senin dediğin şey belki de oradan gelen kültürel dedin biraz birkaç Hı -hı. şey önce. O yani ayıp olur şeyse annemin bir endişesi bana geldi ama ben onu çocuğuma çocuğum direndi ama ortada bir yerde buluşup e, benim kendi korkum, kendi endişemden onu soyutlayınca Hı -hı. daha farklı bir çözüm bulabildik gibi Hı -hı. bir şey geldi aklıma. Evet mesela bu örnekten büyük ihtimal annenin topluluğun içinde kabul, <gülüyor> evet. Evet. aidiyet falan böyle için Çocuğun tırnak içinde doğru giyinmesi, güzel görünmesi, işte ne bileyim saçı taranmış olması bilmem ne bir şeyler, stratejiler, <gülüyor> durumlar, eylemlerle bunu karşılamaya çalışıyor. Sen de orada, Aa, evet yani hem kabul falan da istiyorum ama bu kabul bir tek topluluk tarafından değil yani mı da bir kabul, kızımı da bir göreyim kolaylık da, da desteği. <gülüyor> evet kolaylık ve bahsettik ya ya bir hayır dedikleri zaman. Onlara böyle rahatlıkla okey diyebiliyor muyuz? Ee, yoksa böyle onların isteklerin üzerinden mi geçeriz bas, bas, baskıyı uygulayarak, gücü uygulayarak? Yani o iki tarafları kaymaktansa ortada kendi dürüstlüğümüzle eğer o anda senin için, şimdi belki fark edersin. Ay evet kızıma da duydum anlamak ve rahat onun isteklerini dile getirmek istiyorum aynı zamanda benim için. Ne bileyim başka bir şekilde giyinmesi evet. kabul falan önemli. Belki o anda onu yaşayabilseydim belki başka pijama yerine başka bir şey strateji bulurdunuz. Bilmiyorum şimdi sunuyorum yani. O anki ihtiyacım galiba kolaylık olduğunu Hı. şimdi fark ediyorum. Şu anda şu halimle daha farklı bir strateji bulmak için e, bir çaba sarf ederdim. Evet. evet aradaki fark bu belki. Şimdi destekliğim öncesi ve sonrası. <gülüyor> evet, yani adımlarla öğreniyoruz <gülüyor> ve insanız. Bizi de böyle düşüyoruz, tekrar kalkıyoruz. Yani mim olan hani şunu da burada şey de söylemek için mükemmel anne baba olmaktansa gerçek. Yani hayat içinde değerlerimizle uyumlu içinde yaşamaya çalışıyoruz. Ama bir hata veya işte ne bileyim içimizde uymayan bir şey yaşadığımızda nasıl Kendimizi toparlarız. Kendimize dövecek miyiz mü mü mükemmel olmadığımız için yoksa kendimize dur ya bir dakika şu ihtiyaçtan bunu yaptığımı kendimize de şef şefkat gösterebilecek miyiz? Bu da bir güzel bir beceri. Çünkü insanla sonuçta. Evet kitapta şey diyordu anlaşmazlığı çözülecek bir sorun olarak görmeyin. O benim çok hoşuma gitti. Yani bu bir sorun, bir anlaşmazlık var, bu bir sorun var. Bunu nasıl çözeriz değil de. E nasıl göreceğiz canım? Birlikte. <gülüyor> evet. Böyle durumlarda birlikte nasıl hareket edebiliriz? <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Anlaşmazlıkta nasıl hareket <gülüyor> edebiliriz? Evet böyle Çok durum. kıymetli geldiği için hmm. e, biraz girdim. Yok çok yani. iyi söyledin çünkü böyle cevap alıyoruz genellikle bir evet. şey söyleyince ama nasıl yapacağız? E, hmm. Bu nasıl olacak gibi. Evet, evet. ve <gülüyor> anlaşmazlık kelimenin kendisinin bir enerjisi var. Aa bir dakika burada bir şey var yani ya kaçayım ya kaldıramazsam ya da onun üzerine gücümü kullanayım gideyim. Hmm. abi bir kişi de sizle şimdi bir durum olarak görmek. Ah bir dakika şöyle bir söz var şöyle bir durum var. Bu durumun içindeki ihtiyaçlar neler? İhtiyaç seviyesinden yaratıcı çözümlere gidebiliriz. Evet genellikle çatışmalar zaten daha önce de konuştuk işte kaçta yattın kaçta kalktın banyo yap Yapmadın çünkü belli bir süre banyo yapmak istemeyen çocuklar oluyor. İşte oyun, iki çocuk varsa oyuncakların paylaşılması veya başka komşunun çocuğu geldi ona oyuncağını verdin vermedin. E, belli. O da bir yaşa göre herhalde değişiyor. Evet orada şey <gülüyor> konusunda direniyoruz yani çatışıyoruz strateji konusunda. Evet. Ee, yok benim dediğim olacak hayır benim dediğim olacak falan böyle bir yükseliyor o zaman. Evet, televizyon seyredeceksin yok seyredemezsin. <gülüyor> <gülüyor> evet ve orada boş bir enerji kaybı var. Onun için biz de şey diyoruz yani durabildiğin yerde dur. Abi dakika, bu sözlerin altında, bu isteklerin altında önemli olan ne? Or oraya inelim bakalım. Yani neden çocuk hayır diyor. Onun altındaki evet'e bakmak. Yani bir diyaloga e, davet aslında. Benim dediğim demek yerine abi dakika, diyalog. Evet, evet. <gülüyor> Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz Benim aklıma siz konuşurken şey de geldi Etiket olmaktan çıkmak da çok kıymetli geliyor Hı -hı. bana Hı -hı. Yani ben bir anne etiketi değilim Çocuğum da bir çocuk etiketi değil Yani etiketten kastettiğim böyle Etiket koyduğunuzda böyle beklentiler altına liste olur Aslında ıı, ilişkileniyoruz Hı. Ve ilişkilenirken de İhtiyaç temelinde nasıl ilişkilenebiliriz ve tabii ki bütün bu söylediklerimiz şiddetsiz iletişim kurmak istiyorsak. Hı hı. Bu etiketler de çok güzel yani hakikaten bu etiketler bizi bir statik hayata davet ediyor. Hı. Halbuki hayat dinamik, andan ana değişiyor. Mevsimlerin değiştiği gibi şu anda yapraklar e dökülüyor. Yani bunu hatırlayalım hayat andan ana değişiyor. Bir gün çocuk tembel dediğim şeyde. Başka bir gün başka bir şey olabilir yani hep aynı değiliz aslında değişiyoruz düşün yani bebekliğinizden bebeğinize kadar ne kadar değişmişiz <gülüyor> ne kadar <Evet>. değişiyoruz <gülüyor> bir gün evde bir işi yapmak istemediğinizde size de tembel denebilir ertesi gün belki çok güzel yapıyorsunuz <gülüyor> ben kendime söylüyorum bunu evet. Evet, şimdi yavaş yavaş sonuna geldik. Ee, Judy Virginia Satir'den çok kısa bir şey getirmiştir. onu da oku hızlı kapatalım bugün. Evet, hatırlayalım ki birisinden alabileceğim en büyük armağan görülmek, duyulmak, anlaşılmak ve dokunulmaktır. Benim birisine verebileceğim en büyük armağan da onu görmek, duymak, anlamak ve onu dokunmaktır. Virginia Satir'in sözleriyle. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Judy ile devam edeceğiz. Zaman zaman bize konuk olmaya e, gelecek. E, toplumumuzun etkinliklerini izlemek için şiddetli iletişim Türkiye Instagram ve Facebook hesaplarına bakabilirsiniz. Judy'yi aile içi şefkat... Canını, empatinin gücü. Beni de Deniz Spatar Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz. Benim mail adresim denizspatar.gmail.com. Geri bildirim yollamak isterseniz büyük bir keyifle alırız. Deniz okunduğu gibi Spatar, Samsun, Polat Ankara, Trabzon, Ankara, Rize.gmail.com. Çok teşekkürler ciddi. İyi teşekkürler. hafta sonları. Çok teşekkürler. İyi hafta sonları. Oh, büyük keyifti. İyi hafta sonları.